Hocam, kızın annesinin babasının izni olmadan nişanlılık döneminde veya kendi aralarında nişan töreni bile yapmadan nikah kıyanlar var. Bu konuda dinimizin görüşü ve sizin tavsiyeleriniz nedir? Öğrenebilir miyiz? Evet, gittikçe artan bir şekilde bazı gençler, kendi aralarında anlaşıyorlar. Hatta mümkün internet vasıtasıyla birbirleriyle tanışıyorlar. Ve babasından kızı istemek eski adet olarak mı kabul ediliyor? Veya zahmetli bir iş olarak mı görülüyor? Veya nasıl olsa vermez diye yargıyla mı değerlendiriliyor? Onu Ayrı ayrı insanların tavırlarını hesaba katarak bu sebeplerden biri veya farklı bir sebeple kendi aralarında nikah kıyıyorlar. Veya ikinci olarak bazı nişanlı insanlar mümkün ailelerin karşılıklı rızasıyla veya kızın babasına annesine danışmadan nikah kıyıyorlar. Gerekçe de gayet masum. Beraber çarşıya çıkarız veya tanışmak için, konuşmak için beraberliklerimiz olabilir. Günaha girmeyelim. Nikahımız olsun da daha rahat davranalım diye. Bunların durumunu biraz tahlil edelim. Birinci durum ki babanın annenin rızası olmadan onlardan kızı istemeden bir kimsenin ee, bir kızla nikah kıyması gerçekten e, çok abes bir şeydir. Ve bazı mezheplere göre ki Şafii mezhebi bu ölçüde, bu fetvada, e, içtihatta e, öne çıkar. E, böyle nikah caiz bile değildir. Yani annenin, babanın rızası olmadan e, bir nikah kıyma. Hangi birimiz, e, hangi erkek hangi yaşlı bir kimse kendi kızının kendisine hiç danışılmadan başka bir erkek tarafından ikna edilip kendi kendilerine nikah kıymalarına rıza gösterir, hoşlanır, kendisine danışılmadan nikah kıyan bir erkeği damadı olarak ne kadar bağrına basar, onu oğlu gibi görür veya sever. Bu, kendimiz için yapılmasını istemediğimiz bir şeyin başkaları açısından yapılmasını meşru görmek İslam'ın zaten bir prensibi değildir. Kızlarımız, bayanlarımız hislerine daha çok malup olabildikleri hisleri ağır bastığı için mümkün çok düşünmeden bir anlık heyecanla hisleriyle karar verebilir. Veya onları ikna etmek bazen çok zor olmayabilir. Ama bir aile müessesesi kurulacaktır. Kandırmayla, efendim, geçici bir hevesle böyle ciddi bir yuva kurmanın ne kadar risk taşıdığını gençlere anlatmak ve gençlere böyle tehlikeli maceralara girmemelerini ısrarla tavsiye etmek lazım. Yani bir anneye babaya danışılmadan bir kızı ikna ederek nikah kıyılması şer an caiz olsa bile bazı mezheplere göre insani ölçüler içerisinde problemlere çok müsait tehlikelere çok müsait bir alan, istismara çok müsait bir konu olduğu için kesinlikle tavsiye etmeyiz ve her kız bir uygun bir tarzda kendisinin istenmesi, söz, nişan ve sonra düğün yaparak evlenmeyi elbette hayal eder ve mutluluğun mutlu bir şekilde bu tür adımlarla icra edilmesini elbette önemser. İkinci konuya biraz temas edersek, nişanlı insanların henüz düğüne çokça zaman var iken, nikah kıymaları, ister karşılıklı ailelerin rızası ile olsun, ister kız tarafının haberi olmadan, sadece kızla anlaşarak bir nikah kıyma olsun, çok çeşitli mahsurları vardır. Söz gelimi ben, iki haftadan daha çok bir zaman var iken, nikah kıymıyorum. Çok özel bir durum olmadığı müddetçe, Evliliğe çok yakın bir zaman kalmadan böyle bir nikaha şahitlik ve onu uygulama yönüyle öncülük yapmayı kabul etmiyorum. Sebepleri, çokça sebepleri var. Kızın artık nikah kıydıktan sonra herhangi bir ağırlığı olmuyor ve her istenilen şeyi yapmak durumunda düğün öncesi, düğün e, zamanı e, ve benzer problemler karşısında e, aciz oluyor. E, söz hakkına sahip olamıyor. E, nikah, nişan nikahı, işte el ele tutuşma nikahı gibi farklı e, şekillerde değerlendirilemez. Nikah nikahdır ve aile ahkamı nikahla birlikte başlar. Karı koca hukuku başlar. Ve birbirlerine karşı görevleri, hakları, nikahla birlikte e, icraya e, adım atılmış, başlanılmış olur. E, ama e, böyle bir nikah, e, kız kendi evinde bulunacak, erkek kendi evinde bulunacak, birbirlerinden sorumlu, birbirlerine karşı görevleri e, nasıl olacaktır? Birbirlerine karşı e, hem cinsel hem de insani diğer yönleriyle yaklaşamayan insanların nikah bağı bir aldatmacan'dan ibarettir ve şeriat böyle bir nikahı kesinlikle tavsiye etmez. Ayrıca onların evlenmediğinden dolayı nikahlı olduğunu da bilmeyen diğer insanlar onların samimi olarak çarşıda sokakta gezmeleri samimi olarak yakınlıkları Müslüman aileler de flört ediyor. Bak onlar da evlenmeden gezip tozuyorlar diye ciddi manada onların aleyhinde dedikodulara sebep olacak. Diyelim ki düğün olmadı, nişan bozuldu, nikahlanmış bir kızın nice problemleri söz konusu olmuş olacak başkaları onu bir erkekle beraber görmenin getirdiği sıkıntılar yaşadığı gibi, mümkün ki erkek boşamadım derse, e, henüz evlenmemiş bir kızın, e, bir başkasının nikah altında, mümkün belki uzun zaman e, boşanmadan e, bir sürü problemlere sahip olacağı göz ardı edilmemelidir. Böyle bir nikahtan kızlarımız, Değişik yönleriyle ciddi manada zarar görürler, yıpranırlar. Daha aile hayatı başlamadan kızın psikolojisi, dengesi ve nice anormal durumlar beklenmeyen, istenmeyen durumlara sebep olur. Kesinlikle biz bu tür hususları tavsiye etmiyoruz. Örf adetin her şeyi kötü değildir. Müslümanca İslam'a ters düşmeyen e, dünürlükler, söz, nişan ve düğünler e, her e, aile yuvası kuracak insanların e, itibar etmesi gereken değerlerimizdir. Tabi nişanı düğünü elbette İslami hassasiyetlerle harama girmeden yerine getirmek lazımdır ama modernist bir zihniyetle e, kızı al kaçır veya götür, kendi kendinize nikah kıyın. Ee, bu tür şeyler e, bizim e, e, anlayışımızda yoktur. E, etrafında tahammülü söz konusu olmaz.